Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber bundan uzun yıllar öncesine bir yolculuğa çıkacağız. Öyle güzel yolculuk ki hiç sıkılmayacaksınız. Güzel güzeli çağrıştırır. İyi şeyler akla iyileri getirir. Kelimelerde olduğu gibi cennet, huzur, sükun iyileri, cehennem, katliam, savaşlar, kötüleri akla getirir. Bugün öyle güzel birinin yanına gidiyoruz ki iki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeyi kiramın o yaşadığı asr-ı saadet. Bizler sevdiğimizi iddia ediyoruz. Peki sevenler Kendisini nasıl sevmişler? Sevmeyi tam anlamıyla ciğerlerine kadar çekmişler. Gelin yolculuğumuza çıkalım. Aşıklar kervanının kutup yıldızlarından birinin yanındayız. Talha bin Bera adlı genç sahabi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiklerinde Talha bin Bera daha çocuk yaşlardaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden aşık olmuştu adeta ve seneler geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez eline kapandı, öpmeye başladı. Emret ya Resulallah diyordu. ''Sana asla karşı gelmem. Ne istersen emret.'' Böyle bir yavrunun akıllara durgunluk verircesine bir bağlılık sunması, Efendimizin o kadar hoşuna gitti ki, mübarek inci dişleri memnuniyetini gösteriyordu. Sevdiklerine zaman zaman yaptığı latifelerden birini, bu sevgenin derecesini öğrenmek maksadıyla o küçük Talha'ya yöneltti. ''Madem'' dedi, her istediğimi yapacaksın, öyleyse git babanı öldür. Talha, baş üstüne diye fırlarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin gitmesine engel oldu, sevdi. Ve ben akrabalarla ilgiyi kesmek için gönderilmedim dedi. İşte o küçük Talha radıyallahu anh büyüdü. Bir kış günü hastalandı. Daha genç yaşlardaydı. Haberi duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha'nın ziyaretine gitti. Bir de baktı ki Talha vefat etmek üzere. Rabbine kavuşmak üzere olduğunu görünce üzüldü. Ziyaret bitti, dönüp giderlerken yanında olanlara şöyle buyurdu. Talha dünyaya veda edecek gibi. Şayet ona bir şey olursa bana haber verin de cenaze namazını kıldırayım olur mu elinizi çabuk tutun bir Müslümanın cenazesinin ailesi yanında kalması doğru değil dedi ve gitti Talha radıyallahu anda vefat edeceğini anlamıştı ailesine dedi ki öldüğüm zaman ne olur beni bir an önce gömün Rabbime kavuşturun ama sakın Resulullah'a öldüğümü haber vermeyin. Böyle soğuk bir havada gecenin bir yarısı benim için rahatsız olmasın. Ona yılanların yahut kötü adamların bir gecenin vaktinde fenalık yapmasından korkuyorum. Kendisine selamımı söyleyin. Allahu Teala'dan benim için af dilesin. Öyle de oldu. Geceliğin vefat etti ve sabaha karşı da defnettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermediler. Olup biteni, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra öğrendi. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Talha'nın kabrine gitti. Ashab-ı da hemen ardında saf bağladı. Efendimiz mübarek ellerini kaldırarak ''Allah'ım Talha'dan hoşnut ol ve onu senden hoşnut eyle'' diye dua etti. Radiyallahu an Evet Talha gibi bir sevgi dağının Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böylesine bağlı olması insanı şaşırtacak cinsten değil. Neden? O kadar çok örneği var ki. hüve adlı bir sahabe, Müslüman olmadan önce böylesi bir sevgi ve bağlılığa şaşıp kalanlardandı. Küçük kardeşi muhay İsa kendinden önce Müslüman olmuştu. Ve kanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından heder edilen İbni Süneyn'e adlı bir Yahudi tacirini öldürmüştü. Bunu haber alan hüve kardeşini dövmeye başladı. Bir yandan da, sen dedi bunu nasıl yaparsın? Senin karnındaki yağların çoğu onun malından asıl olmuştur. Ne kadar nankörsün diye bir yandan vuruyor, bir yandan çıkışıyordu. O zaman Muhayyisa yavaşça doğruldu. Sen dedi, beni bunun için mi dövüyorsun? Onu öldürmeyi bana emreden öyle bir kimsedir ki, Şayet vallahi seni öldürmemi emretse çekinmeden senin boynunu vururum. İşte böyle. Şaşırdı Huveyyisâ, dondu kaldı. Hayret dedi. Bu nasıl bir din böyle? Söylenmeye başladı. Sonra vakit kaybetmeden efendiniz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti, Müslüman oldu. Onlar çok bağlı insanlardı. Aşkta bağlılıkta ve samimiyette ağızlarından çıkanla yaptıklarında düşüncelerinde büyük bir benzerlik vardı. Çok önemli insanlardı. Sahabe efendilerimiz, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi her zaman görme imkanına sahip oldukları halde, ona duydukları derin sevgi sebebiyle, ona ait bir şeye sahip olabilme arzusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Onlardan bir tanesi de Vahşi radıyallahu anh'tı. Biliyorsunuz, Hamza radıyallahu anh o Uhud Savaşı'nda özgürlük vaadeden Hind'in emriyle öldürmüştü. Yıllar geçti. Müslümanlık hızla yayılıyordu. İçten içe Vahşi'nin de içinde bir şeyler oluyor ama bir türlü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip özür dileyemiyor. Müslüman olmuyordu. Korkuyordu. Kolay mıydı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yeryüzünde en sevdiği insanlardan birini öldürmüştü. Hem de nasıl bir katliamdı. Korkuyordu. Sebepleri de vardı. İlk önce bir mesaj yolladı birinin aracılığıyla. Allahu Teala şu şu şu günahları işleyen birini affeder mi? Bu soru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cevaplandı. Bununla yetinmedi. Tam olarak aklındaki çarklar birbirine denk gelmemişti. Tekrar bir soru sordu. Evet. Allahu Teala'a bağışlayacak dediniz ama sonrasında da Allahu Teala'nın kesinlikle affedip affetmeyeceği ile alakalı bir şey demediniz. Ben çok büyük bir günah işlediysem yine bu kabul olur mu? Allah affeder mi? Bunun üzerine bu mektup Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ayetlerle kendisi cevap verince Vahşi radiyallahu an kendinde o cesareti buldu. Yolları açtığı uzun uzun geceler ve Efendimiz ve Vesselam'ın yanına geldi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Müslüman olmak istiyorum. Yüzü kapalıydı vahşinin. İman konusunda bir şeyler aktardı Efendimiz Aleyhisselam. Hepsini tasdik etti. Ardından şu kelimeleri söylemekten alamadı kendini. Beni tanıyabildiniz mi? Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne nazar etti. Yüzünü göremiyorum deyince yüzünü açtı. Ben vahşiyim deyince etraf bir anda buz kesti. Sahabe efendilerimizden bazıları o kadar bu duruma üzüldüler, o kadar sinirlendiler ki bazıları kılıçlarını çekti. Ya Resulallah, ne olur izin verin de şu adamı öldürelim Müslüman olmadan. Müslüman olduğu zaman güvence altına alınacak. Hayır dedi Efendimiz, bana Hamza'yı anlatsana. O çok cesur bir yiğitti. Onu nasıl öldürdün anlatır mısın? Vahşi radiyallahu an anlatmasam olmaz mı dedi. Zaten pişmandı. Lakin emir büyük yerdendi. Olduğu gibi anlattı hepsini. Şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu, mızrağımı şöyle attım. Anlattıktan sonra pişmanlığını da dile getirdi. O kadar çok seviyordu ki Efendimiz Aleyhisselam'ı. Göz yaşlarıyla bu cümleleri dinleyen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Mübarek olsun buyurdu. Artık Müslümansın. Yalnız senden bir ricam var. Ula ki Hamza'yı radyallahu an hatırlarım. Seni gördüğüm zaman hoş olmayan şeyler olabilir. Seni görmesem olur mu? Bu sözler Vahşi radıyallahu an'ın senelerce aklından çıkmayacaktı. Ve öyle de oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat edene kadar bir daha yüzünü göremedi. Hep uzaktan izledi. Karşısına hiç çıkmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı namazları yetişti. Cemaat de yerini aldı. Lakin namaz bitiminde Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalkarken bir yerlere saklanıyordu. Sütunların sağına soluna, duvarların dibine. Böyle devam etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden hasretti. Yüzünden mahrumdu. Vefatından sonra Ebu Bekir Radiyallahu An hilafet makamında oturdu. O dönemde Yalancı peygamber türedi. Herkes onun yerine görmek istiyor. Onu öldürmek istiyor. Buna muafak olamıyordu. Nihayet, vahşi radıyallahu an Medine'den ayrıldı. Ayrılacağı gece, Ya Allah dedi kabrine gidip. Ben senin en değerlini öldürdüm. Yüzüne hasret kaldım. Hep kendimi sakladım. Moralin bozulmasın diye. Ama şimdi buradan gitmem lazım. O yalancı peygamberi öldürmem lazım dedi. Allahü Teala ona nasip etti yine aynı mızrağını aldı. Hamza radıyallahu anı şehit ettiği o mızrağa kan izleri belki de duruyordu. Ve o yalancı peygamber dedikleri kişiyi öldürdü. Vahşi radiyallahu anh bu olaydan sonra geldi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasına yanaştığı selam verdi derken bir ses duydu. Artık haslettik yeter ya Vahşi. Hüngür, hüngür ağlamaya başladı. Sahabelerin birçoğunun haberi yok. Yakınındakiler olaya vakıflar. Anlamadılar ne oldu? Artık dedi, vuslat vaktidir. Bundan sonra kaçmama gerek kalmadı. Peygamberimiz beni affetti diye sevinçle ağladı. Bizler, 14 asır sonrasında yaşayan insanlar, bunları o kadar iyi idrak edemiyoruz. İnsan sevdiğinin aynı mekanda, Görmekle beraber, onunla konuşamaması, ona dokunamaması, kendisini ondan saklaması gerektiğini bilmesi nasıl bir acıdır? Ve bu iki cihan sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olursa, onlar öyle insanlardı. Peygamber Efendimiz'e öyle bir muhabbetleri, sadakatleri vardı ki, müşriklerin ve münafıkların onca işkenceleri, onca fitneleri, vesveselerine karşı, her zaman o dediyse doğrudur dediler. Tam bir teslimiyetle Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Asabı ı kiram, Dünyada Allah Resulü ile beraberliğin en güzel lezzetini ahirette yaşayabilmek için ömürlerini vakfeden insanlardır. İşte onlardan bir tanesi Sevban radıyallahu an. Aynen bu halde. Dünyalık hiçbir şeyi yok derler ya. Bir dikili taşı yok diye aynen o kişilerden. Bu Sahabe radıyallahu an parasının olmadığına, malı mülkünün olmadığına üzülmüyor. Onu üzen şey ne biliyor musunuz? Acaba ben ahirette Allah Resulü ile beraber olabilecek miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onu bu kadar üzgün ve solgun görünce bunun sebebi nedir diye sordu. Sevban dedi ki ya Resulallah, öyle bir lezzet içindeyim ki, o kadar mutluyum ki eve gidiyorum, hasret içinde kalıyor. Bu lezzeti kaybedeceğim diye korkuyorum. Siz peygambersiniz, ahirette peygamberlerle beraber olacaksınız. Ben ise kim bilir nereye savrulup kalacağım deyince, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Kişi sevdiğiyle Beraberdir Enes radiyallahu anh da anlatıyor Çocukluğu kendisinin Yanında geçmişti O bahtiyar insanlardan Bir tanesiydi O da bu olayı anlattıktan sonra Demiş ki İslam'a girmekten başka Hiçbir şey bizi Allahü u Teala'nın peygamberinin muhakkak sen sevdiğinle berabersin sözü kadar sevindirmedi. Bu söz o kadar kıymetli olmuş ki, muhakkak sevdiğinle berabersin. İşte 1400 yıl öncesinde insanlar bu bağlılığa o kadar yapışmışlar, Hayatlarının bir parçası haline getirmişler ki, Hava gibi, su gibi olmuş bağlılık. Yine, Ölmek üzereyken bile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşündüklerini görüyoruz. Onun yaşamasını, Davasında muzaffer olmasını arzu eden aşıkları görüyoruz. Akabe gecesinde, fahri kainata biat edenler var. Aralarında Ensar-ı temsilcilerinden Sa'ad İbni Rebi radıyallahu anh da var. Öyle garip insanlar geldi geçti ki bakın efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kardeşlik verdi. Sen bununla kardeşsin, sen bununla kardeşsin diye Abdurrahman İbni Aff'a radiyallahu anh o kardeş ilan edildi. Ona da aynı emir verildi. Malının yarısını vermek durumundasın. Zaten malı yoksa kimse bir şey istemiyor. Ne yaptı? Ona malının yarısını vermek için ısrar eden ve iki hanımından birini boşuyarak onunla evlenmesini isteyen böylece tarihte emsali görülmemiş bir fedakarlığı sergileyen kişi oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ne için, kim için? Ortada kimin emri var? Yine aynı zat, Uhud savaşı bitmiş, düşmanlar arkası arkasına dönüp gitmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, etrafında, Birçok sahabeyle orada duruyor. Çünkü herkes onu korumak için can veriyor. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saad İbni Rebi'yi etrafında göremiyor. Biriniz diyor Saad'dan haber getirsin. Şehitlerin arasında mı, gaziler arasında mı bir, bir bakın bakalım. Biraz önce onu şu tarafta çarpışırken görmüştüm buyuruyor. Sahabelerden Zeyd İbni Sabit radıyallahu an Efendimizin işaret ettiği tarafa doğru koşarak gitti. Yerlerde şehitler var, vadiye serilmişler. Saad İbni Rebi'yi göremeyince bağırmaya başladı. Neredesin Saad? Beni sana Resulullah gönderdi. Ses ver, neredesin?'' Fahri Kainat'a, ''Seni canımdan da çok seviyorum ya Resulallah'' diyen Hazreti Ömer'in muhabbet dolu sesi, o gün bugün Resulullah'ın aşıklarının sermayesi olmadı mı? Aynı şekilde şöyle bir ses geldi, ''Ben artık ölüler arasındayım.'' O tarafa doğru koştu, saat ölmek üzere, derin derin nefesler alıyor. Vücudunda yetmişe yakın yara var. Onu asıl perişan eden, göğsünden giren, sırtından çıkan ok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini arayıp sormasına o kadar mutlu oldu ki. Peygamberimize selam gönderdikten sonra kalmine şu sözleri iletmesini istedi. Dediklerimi aynen onlara de. Allah'tan korkun, Allah'tan. Akabe gecesi Resulullah'a verdiğiniz onu koruma vaadini hatırlayın. Vallahi gözleriniz kımıldayıp dururken Resul-i Kibriya'yı düşmanlarından korumaz da onun başına bir felaket gelmesine meydan verirseniz, Allah'ın huzurunda ileriye sürebileceğiniz hiçbir mazeretiniz olamaz.'' dediği, ve birkaç saniye sonra ruhunu teslim etti. Radiyallahu anh. Uhud savaşıydı. Çetin zamanlardı. Onun etrafında vücutlarını siper ettikleri, onun uğrunda ölmeyi şeref saydıkları bir savaşın tam kalbiydi. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, seni canımdan da çok seviyorum diyen Hazreti Ömer radıyallahu an. Hala bugün gibi hatırlanmıyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Zübeyir'in kızı Ümmül Hakem, o da diğer sahabeler gibi, Efendimiz aleyhisselamın bir eşyasına sahip olmak, onu hatırlamak, dokunmak, yanında bulundurmak isteyenlerdendi. Bir gün, Efendimizin Ümmü Seleme validemizden evine doğru gittiğini gördü. Küçük yavrusu Abdullah İbni Ribia'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Abdullah koşa koşa Efendimizin arkasından yetişti ve sırtındaki hırkasını çekip almak istedi. Serveri Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem vücuduyla geri dönüp baktığında arkasında bir çocuğu gördü. Tebessüm etti. Sen kimsin bakayım? Ben Ümmül Hakem'in oğluyum. Peki hırkamı niye çektin yavrum? Annem öyle istedi efendim. Hırkanı alıp kendisine götürmemi söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Hırkasını çıkarıp Küçük yavruya uzatırken buyurdu ki, ''Al bunu, annene götür. Hırkayı ikiye bölsün, yarısını kız kardeşi Dubay'a versin. Öteki yarısıyla da kendisi örtünsün, e mi?'' Bütün sahabeler şunu kesin olarak biliyorlardı ki, Allah'ın sevgili elçisi, kendisinden istenilen herhangi bir şeyi esirgemeden zaten verirdi. Hatta istenen şeye sahip değilse onu temin edip vermek üzere de söz verirdi. Efendimiz aleyhisselamın mübarek vücuduna değen her şeye ashab-ı kiram derin bir hasretle bakar, onu elde etmeye uğraşırlardı. Çoğu zaman bu bir giyecek değil, bazen bir saç deli veya su içtiği bir kap olurdu. Hulefai Raşidi'nin beşincisi olarak bilinen Ömer İbni Abdülaziz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinden dökülen terlerden birkaç tanesini elde etmiş. O kadar değer vermiş ki, Halit bin Velid radıyallahu an mübarek bir saç delini almış. Firaz adlı bir sahabe de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir eşyaya sahip olmak isteyenlerden. Bir gün Efendimiz aleyhisselam yanına gelmiş. Önündeki bir tabaktan yemek yediğini görünce o tabağı bana hediye eder misin demiş. Kimsenin isteğini zaten geri çevirmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tabağı hediye etmiş. Hazreti Ömer radiyallahu an zaman zaman o firasın evine gider, hele şu, şu tabağı bir getir bakalım dermiş. Efendimizin mübarek ellerinin değdiği bu tabağı zemzemle doldurup kana kana içer, artan suları da eline yüzüne serpermiş. Bu aşık babanın oğlu Abdullah İbni Ömer de peygamberler sultanına bir başka metfundu. Onun gittiği yollarda yürür, onun oturduğu yerlerde oturur, onun altında dinlendiği ağaçlar kurumasın diye sulardı. Çok ilginç insanlar var dedik ya sevgide, sınır tanımamak bu olmalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu, Abdullah radıyallahu anh, çocukluğundan itibaren bütün hayatını, Efendimiz'i adım adım takibe adamıştı. Hikmetini bilse de, bilmese de her şeyi yapma içerisinde oldu. Efendimiz neyi yapıyorsa onu yapmaya çalışıyordu. Mesela en bilinenleri. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir çeşmeden su içtiğini görmüş. O da zaman zaman o çeşmeye giderek su içmiş. Efendimiz'in bir ağacın altında gölgelendiğini görmüş. O da onca dinlenecek yer varken o ağacın altında gölgelenmeyi adet haline getirmiş. Yine Efendimiz'in mübarek sırtını bir kayaya yaslayıp biraz oturduğunu görmüş ya, ne zaman oradan geçse, sırtını yaslar, bir müddet otururmuş. İnsan sevince böyle oluyor. Sevdiğini hatırlıyor. İnsan sevdiği ile yaşıyor. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu an hac esnasında Cebel Rahme denen yerin kenarında bir kayanın üzerinde bir müddet oturmuş. Kendisine bunun sebebini sormuşlar. Niye oturuyorsun burada? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Veda Haccı sonrasında bu kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu. Böyle insanlardı. Ve sonra hastalandı Mekke'de. Ani bir hastalık oldu bu. Rivayetlere göre Haccac tarafından zehirlendi. Nasıl acılar çekiyor, kıvrandıran bir rahatsızlık. Yaşlı haliyle onu aldılar, bir çadıra götürdüler. Ne konuşabiliyor, ne elini kolunu hareket ettirebiliyor. Ama Yanındakilere bir şeyler anlatmak istiyor, kimse anlamıyor. Çaresiz bir şekilde beklerken, o esnada çadıra Abdullah İbni Ömer'i yakından tanıyan biri girmiş. Hemen demişler ki, ya bu adam bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ne dediğini anlayamıyoruz. El kol hareketlerini yapmaya çalışıyor, gücü yetmiyor, onu da anlamıyoruz. Durumu hemen anladı o arkadaşı. ''Siz dedi az önce ona ne yaptınız?'' ''Şey dedi, abdest aldırdık.'' ''Hah, peki dedi, abdest aldırırken kulağını mesettiniz mi?'' ''Hayır, onu unuttuk.'' deyince, ''Siz dedi, onu tanımıyor musunuz?'' O hayatı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığı her şeyi yapmaya, kendisinin sakındığı her şeyden de sakınmaya çalıştı. Meseleyi anladılar, bunun üzerine hemen kulağının arkasını da mesettiler, Bizlerin yaptığı gibi. Bundan sonra Abdullah İbni Ömer Hazretlerinin sıkıntısı dağıldı. Rahmetullah Aleyh rahatladı, tebessüm etti ve biraz sonra da huzur içerisinde ruhunu teslim ettiler. Öyle bir aşktı bu. Bu hasret... Ve bu hasretin hikayesi asırlar boyu onun aşık ümmetini avutup teselli eden tatlı bir name gibi oldu. Onu sevebilmek, onun aşk ve hasretiyle gözyaşı dökebilmek, onu dünyada bir defacık olsun göremiyorsa rüyada en azından görebilmek bu aşıkları bahtiyar etmeye yetiyordu. Ne mutlu onu sevenlere onu sevenleri sevenlere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Osmanlı'da çok seviyordu. Padişahlar başta olmak üzere. İkinci Bayezid Han, o kadar çok Efendimiz'i seviyormuş ki, Baba Yusuf diye bir hak dostu varmış, ona Medine'ye giderken, bir miktar altın vermiş ve şunları tembihlemiş. Bunu ben kendi elimle bir şeyler yaparak gizlice bunları satarak kazandım. Yani alın teri, alın teri döktüm. Bunu ne olursun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götür. Ravzan'ın kandilleri bu benim altınlarımdan gelen zeytin yağıyla yansın parasını buradan alın. Ve ne olur? Allah Resulü'nün tam ravzasının önüne git ve orada de ki: "Ey Allah'ın Resulü, günahkar kul Bayezid'in size selamı var." Bu altınları türbeyi şerifin kendilerine yağ alınması için gönderdi. Ne olursun? Kabul buyur." de. İkinci Bayezitan Pazarda gizlice sattığı, el işlemeleriyle yaptığı oymalar şunlar bunlar. Neden gizlice satıyor, bunu padişah yaptı deyince herkes almak isteyecek? Hayır, kendi maaşınla da değil, elinin, emeğinin, alnının terini gönderiyor böyle insanlardır. İkinci Mahmud Rahmetullahi Aleyh Ravze-i o zaman kubbeyi i Hadra Baya bir zarar görmüş İstanbul'dan mühendisleri göndermiş Tamir için Mühendisleri yaptırmış ravzayı. Bugün olan o kubbeyi Yeşil kubbeyi ikinci Mahmud yaptırmış Biz dediler Çalışırken hiç dünya kelamı Konuşmayacağız bir genelge yayınlattı. O gördüğümüz Ravza'nın nasıl olduğunu anlatayım size. Bu genelgede şunlar yazılıydı. Oradaki işçiler dünya kelamı konuşmayacaklar. Peki bu nasıl olacaktı? Çalışırken birine tuğlayı uzat yerine Allah denecek. Tuğlayı uzatacaklar. Su ibriini uzat yerine Bismillah diyecekler, çekici uzat yerine La ilah illallah denecek. Buna benzer şeyler telkin edilmiş. İşte bu sevginin kanıtı. Yine bunların bir benzeri Abdülhamit Han. Müslümanlar rahatçana gitsinler, gelsinler diye tren yolunu yaptırdı. İstanbul'dan ta çölleri açtı. O kadar zor yapıldı ki bu tren yolu. O tren yolunun Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığı zaman dinlendiği yerlere de istasyon koydurdu. Yani bir tren bile sünnet-i seniyenin içinde aktı Medine'de. Tren yolunu da Ravza'dan iki kilometre öteye yaptırdı ki dünya telaşı Ravza'ya girmesin, rastlamasın. Hatta o Ravza'da bir tamirat yapıldığı zaman bandaj koyar, bandajın üzerinden çekiçle vururlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ses gidip ruhaniyetini rahatsız etmesin diye. Yaşlı bir zat vardı. O anlatmış. Sürre alayı gelirdi diyor. Sürre alayı. Osmanlı'nın son dönemlerine kadar devam etmiş. Hediyeler, şeyler gelirdi. Bu sürre alayı, Medine-i Münevvere'ye girmeden evvel bir yerde konaklar, orada güzelce gusül abdesti alırlar, istiharede bulunurlar. Efendimiz'den cevap geldikten sonra, salavatlar okuya okuya, Medine'ye girerlerdi. Bu millet de onun için evladına askerinin ismini Mehmetçik koydu yani küçük Muhammed. Velhasıl Allahu Teala bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çok sevmeyi nasip eylesin. Her şey onun için de ibadetlerimiz, taatimiz ona sevgimizle bir derecede diyor. İşte kendisini sevenlerin yüreklerinden, gönüllerinden çıkanlardan bazıları. Bugünün yaşam tarzıyla ne kadar garipsiyoruz, ne kadar çelişiyor değil mi? Peki o zamanlardan bu zamana neler kaldı? Bir hatırlayalım mı? Sadece isimler değil, bazı semboller de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgimizi anlatıyor. Onun için Anadolu kültürümüzde gül bitkisinin ayrı bir yeri vardır. Gül suyunun, gül yağının değil mi? Gül koklandıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okunur. Efendimiz'e olan sevginin ve bağlılığın bir başka nişanesi de Peygamberimizin Hanım ve kızlarının isimlerinin verilmesi de yine bu güzelliğin başka bir boyutu. Gerçi günümüzde çok fazla olmasa da Emine, Hatice, Ayşe, Fatıma, Zeynep, Rukiye isimleri. Bu da bize bugün bir fikir versin mi? Belki evlatları olacak kardeşlerimizin bugünün sözüm ona moda isimlerinden ziyade anlamlı ve neyi hatırlattığı belli olan isimleri vermelerine... İnşallah vesile oluruz. Sonra ehli beyt sevgisi aklımıza gelir, sevgi dediğimizde Hazreti Hasan radıyallahu an efendimizin soyundan gelenlere şerif, Hazreti Hüseyin radıyallahu an efendimizin soyundan gelenlere seyit diyoruz ve bu soylardan gelenlerin ahlakları temiz. Seyitlerin ve şeriflerin tarih boyunca Şecil, şecerelerinin de tutulduğunu görüyoruz. Ve milletimiz tarafından Osmanlı'da da bu soydan gelenlere tarih boyunca derin bir saygı ve hürmet gösterildiğine tanık oluyoruz. Yine sevginin bir göstergesi olarak ne devam ediyor elbette salavat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mübarek günlerde ve diğer zamanlarda Salatü selam okuyoruz. Bunu o kadar yaygın okuyoruz ki, O'nun isimlerinden birinin söylenmesi, bu aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir bağlılık göstergesi. O'na sunduğumuz bir hediye gibi, bu hediyeyi bizzat Allah Celle Celaluhu, muhakkak Allah ve melekleri, peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na çokça salavat getirin Ve tam bir teslimiyetle selam verin Ayetinde buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Salavat okunduğunda Aynı zamanda Kendisiyle şöyle bir irtibat kurulmuş olur Ya Rabbi Resul-i Ekrem'in namını, şanını Hem dünya ve ahirette Yüce kıl onun getirdiği İslam dinini bütün cihana yay ve bu dini dünya durdukça yaşat. Ona ahirette ümmetine şefaat etme hakkı ver ve kendisine ihsanlarda bulun. Mevlid kültürü de var. teskere sahibi Latifi, Süleyman Çelebi'nin mevlidi için şunları söylemiş. Bu fakir yüz kadar mevlit kitabını görüp tetkik ettim. Hiçbirinde bu yakıcılığı, sıcaklığı ve samimiyeti bulamadım. Bu derece şöhrete hiçbiri erişemedi ve insanlar arasında bu derece hüsnü kabul, itibar ve şöhret kazanamadı. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi yine bize bir hediye. Peygamber aşkıyla dopdolu olan Mevlidi Şerif milletimiz tarafından çok beğenildi. Yapılan her türlü merasimlerde Osmanlı'da olduğu gibi bugün de kendisinin vasıflarını ve değerini yeniden hatırlamak maksadıyla okutuluyor. Mevlit olarak bilinen Vesiletün Necat isimli manzum eserin yazılış hikayesini Belki bilmeyenler vardır. Bugün de olduğu gibi, her devirde, Efendimizin diğer peygamberlerle aynı vasıflarda olduğunu iddia edenler olmuş. Onlardan biri de, Mevlid'in yazılış döneminde yaşayanlardan İranlı bir vaiz. Bu vaiz, Bursa'ya gelmiş, Orada, Peygamber Efendimizle diğer peygamberler arasında fazilet yönünden bir üstünlüğün olmadığını iddia ediyormuş. Bunun üzerine Ulu camide yani Bursa'da bulunan caminin imamı, Arif, Alim ve fazıl kişiliğiyle bilinen Süleyman Çelebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğünü anlatmak maksadıyla işte o eseri yazmış ve satır satır, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem faziletini, ona olan sevgisini işlediği bu güzel eserle kaleme almış. Dileyenler, Türkçe açıklamalı yani sadeleştirilmiş halini de okuyabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak, Sadece doğum ve vefat tarihini, hanımlarının ismini ve birkaç olayı bilmek değildir. Bizim kaçırdığımız nokta belki de tam burası. Kendisi her hareketiyle, sözleriyle, davranışıyla bizim örneğimizdi. Seven sevdiği hakkında malumat edinir değil mi? Sevdiği kişi nelerden hoşlanıyor, neyi sevmiyor... Sevdiğim nereli, ailesi nasıl, nasıl yemek yer, nasıl oturur? Ben ne yaparsam ondan hoşnut olmaz. Biz bunları çok merak ederiz. Çünkü adı üzerinde. Biz onu seviyoruz, sevdiğimiz her neyse. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi eğer seviyorsak, ve sevgimizi ispat etmek istiyorsak bugünden tezi yok. Kendisi hakkında bilgilerimizi tazelememiz gerekmektedir. Çocuklara karşı nasıl davranıyordu? Nasıl bir idareciydi? Nasıl bir aile reisiydi? Hayvanlara nasıl muamelede bulunuyordu? İnsanlara yardımda, vakıflaşmada hangi düsturları vardı? Nasıl bir öğretmendi? Bunlar o kadar önemli ki, kendisinin hayatını vallahi bir okusanız ve ortalama bir vicdanla yaşayan, iman etmemiş olan bir insan bile o kadar etkilenecek ve o kadar dersler çıkaracak ki. Ama bugüne geldiğimizde sadece birkaç sünneti seni ayakta kalmaya başladı. Diğerleri unutulup gitti. Onlardan bir tanesi misfaktı. O da artık unutulup gitmeye yaklaştı. Kendisinin sözüyle tekrar etmekte fayda var. Ahir zamanda ölmüş olan sünnetlerden bir tanesini diriltmek o kadar büyük sevap ki. Ne demek ölmüş olan bir sünneti diriltmek? Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında uyguladıklarından, günümüzde uygulanmayanları tekrar gündeme taşımak. İnşallah onlardan bir tanesini paylaşmakta bizlere nasip olur. Bugün milyarlarca insan umre görevine gidiyor. 10 yıl, 20 yıl içerisinde. Sadece bir senede milyonlarca insanın Ravza'ya gittiğini görüyoruz. Seviyoruz. Ama sevdiğimizi Artık ne yönde, dozda sevdiğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün hayvanlara kötü davranan bir Müslümanın, Efendimizin hayatını iyi anlamadığını düşünüyoruz. Kendisi hayvanların yanına gelip sahiplerini şikayet ettiği bir peygamberdi. Yine arkadaşlarıyla bir yere giderken, Arkadaşları biraz eğlenmek için, zaman geçirmek için yavru bir kuşla oynarken bu olaya şahit oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Onu diri diri toprağa mı gömmek istiyorsunuz? buyurdu. Ve hemen uyardı. Onun annesi şu anda neler çekiyor? Hayvanlara kötü davranan ama aynı zamanda namaz kılan bir Müslümanın bir yerde bir eksikliği olduğu aşikardır. Hanımına karşı şiddet gösteren bir Müslüman'ın, hayatı boyunca bu yola başvurmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bu sünnetinden uzak olduğu aşikardır. Ben erkek adamım. Hasta da olsa, sıkıntısı da olsa, şu görevi yapacak işi ne diyen bir Müslüman adamın karısına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazen işini kendisinin yaptığı, söküğünü bile diktiği, evi bile temizlediğini anlatamamışızdır. Bir şeyler eksiktir hayatında. Savaşta bile, düşünün, kesinlikle kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunmayacaksınız eğer kendi ibadetlerinde devam ediyorlarsa neye inanırsa inansınlar, o din görevlilerine dokunmayacaksınız. Kimseyi esir aldıktan sonra işkence yapmayacaksınız. Diyen bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, bugün eğer farklı farklı şeyler yapıyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, buyurduğunun aksi istikametinde devam ediyorsa onun da hayatında birçok şeyin eksik olduğunu anlarız. Yani değerli dinleyenlerim sevmek ağızdan değil kuru bir iddiadan ibaret değildir. Sevmek, sevdiği hakkında bilgilenmek onun ardından gitmek onun hakkında ne duyduysa o tarafa yoğunlaşmaktır. Aynen sahabe efendilerimizin olduğu gibi. allah Teala'dan niyazımız elbette bizler o her biri gökte birer yıldız gibi buyrulan sahabeler gibi olamayız. Ama onlar gibi olmaktır. Duamız budur. Onlara yakın olmaktır. Bir Allah dostunun dediği gibi. Yavrum Sevemiyorsan sevenlerin yanında ol. Ağlayamıyorsan otur ağlayanlarla beraber ol. Ve niye ben ağlayamıyorum diye oturup ağla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlara gönderildi. Dili, deri rengi, maddi durumu kadını erkeği fark etmeden ve kainatın son anına kadar herkesin peygamberi olacak. Hasılı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gündemimize almaya bugüne kadar kendisi hakkında fazla bilgi edinmediysek malumat gelmediyse bunları araştırmaya söz verelim. İçinde bulunduğumuz şu güzel aylarda Buna bugün söz verelim mi? Şöyle sağlam, okunması gayet hafif Ve doğru olan eserlerden, siyerlerden yardım alacağımıza Bununla ilgili yapımları dinleyeceğimizi, izleyeceğimizi söz verelim mi? Bizi bizden daha fazla seven Hatta öyle güzel örnekler var ki Sahabe efendilerimizden bir tanesi anlatıyor. Biz diyor kalabalık bir şekilde durduk. Çıt çıkarmadan sanki kafamıza bir kuş konmuş gibi dinliyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ı. Birden bir iç, iç içirdi, iç çekti. Şöyle uzaklara doğru baktı. Biz de kendisinin baktığı yere doğru baktık. Kardeşlerim, Kardeşlerim deyince Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Siz kardeşlerim dediniz Yani kardeşlerimi özledim dediniz Biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Siz başka bir yere bakıyorsunuz Buyurdu ki Siz benim ashabımsınız Onlar benim kardeşlerim Beni görmedikleri halde Onlarla konuşmadığım halde hiç görüşmediğimiz halde, beni o kadar çok sevecekler ki, Allah rızası için dediğim her şeyi o kadar dikkat edecekler ki, beni görmüş gibi olacaklar. Bizi düşünen ve gözleri dolu dolu, ta çağlar öncesinden bize bakan bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Peki söyler misiniz? Bugün peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanı başımızda olsa, öyle çok değil, bir saat iki saatlik bir ziyaret için gelmiş olsa, düşünmesi bile güzel ama... Bir soru işareti var arkasında. O iki saati kendisi belirlese, acaba gereksiz televizyon dizilerini izlerken bir anda geliverse odamıza veya şöyle iki lafın belini kıralım diye tam dedikodumuzu yaparken belirse ya da fanatikliğin bin biri haline getirilmiş üzerinde kumarların oynandığı şu maçları izlerken yanımızda belir verirse nargilelerin dumanlarının birbirine karıştığı erkekli kadınlı eğlence mekanlarında oturan kardeşimizin yanına geldiğinde vereceğimiz cevap ne olur? Gerçekten mutlu olabilir miyiz? yoksa gittiği zaman İbrahim Sadri abimizin dediği gibi rahat bir nefes mi alırız Ve gerçekten ister miyiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evimizde yaşamasını Bugün Allahu Teala'nın bizi gördüğü halde yaptığımız birçok yanlışı bildiğimiz halde bundan vazgeçemiyorken Gerçekten ister miyiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle yaşamasını? O zaman vazgeçebilir miyiz acaba yapmamamız gerekenlerden? Gerçekten mutlu olur muyuz? Yoksa bizi bırakıp gittiğinde derin bir oh mu çekeriz? Allahu Teala'dan niyazımız, yüzlerin kara olduğu o yerde... Yüzü ak olanlardan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en fazla benzemeye çalışanlardan eylesin. Şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed 祈祷